Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in allah Teala kulluk sınavına tabi tutmak için insanı yarattı. İnsanlar temelde bu kulluğu kabul ettikleri halde ''Eles tu bi rabbikum'' sorusu sorulduğunda, dünya hayatına geldiklerinde bir kısmı çizginin dışına çıktığı ve mümin, müslüman, muvahhid olmayacağını söyledi. Onlar, konvoyun dışında kaldıkları için dosyaları kapandı. Bir kısım Yarattığı insanlar ise ben sana imanımda, sana Müslümanlığımda devam edeceğim, tevhid üzere kalacağım dediler, söz verdiler. Bunlara iman ehli diyoruz. Bu söz verip verdikleri sözde sadık kalacağını beyan edenlerin bir problemi var. Müslüman'ın yani bir problemi var. Mü'minde görülebilecek bir problem var. Nedir o? Söz verdiği halde yürüyüş esnasında zaman zaman tökezleme, zaman zaman hız düşürme, zaman zaman uygun olmayan, yol şartlarına uygun olmayan hatalar yaptılar yapıyorlar yapacaklar. Buna Müslümanın günah işlemesi diyoruz. Ama önemli bir tespit olarak zihinde kalmalı. Kâfir'in günahı olmaz. Günahı Müslüman yapar. Çünkü kâfir günahdır, sevaptır denecek blokta durmuyor. O kökten reddettiği için yeniden ben Orjinal kimliğime dönmek istiyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip orjinal yola dönmediği sürece onunla ilgili günah vesaire yok. Günah kim için var? Ben istikamet üzere devam edeceğim dediği halde sözünden de caymak gibi bir düşüncesi bulunmayan ama zaman zaman günah dediğimiz hatalar Yol hataları işleyen insanlar, bu Müslümanlara Allahu Teala, madem bir kere bu hataya düştünüz, sizin için yol bitti, çekin gidin, öbür gruba katılın buyurmadı. O Rahman ismi taşıdığı için, kullarına karşı el er Rahim olduğu için, el Gafur olduğu için. El-Ghaffar olduğu için Allah Celle Celaluhu kullarına düzeltin hatanızı yolunuza devam edin dedi. Buna tövbe dedik. Günahın ve tövbenin bu bloklaşmada kafir bloku mümin blokunda nerede ele alınması gerektiğinin açılımı bu. Peki bu günahlar yani yol hataları nerede işleniyor? Allahu Teala'nın emrinin yerine getirilmesi esnasında işleniyor. Allah'ın en büyük emri tevhiddir. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah çizgisinde kalmaktır. Bu emre uyacağım ben diyen Müslüman olmaktadır, mümin olmaktadır. Uyuma esnasında, yol esnasında A, B, C vesaire yanlış yaparsa ona günah işledi diyoruz. Bu sebeple müminin tövbeyi ne demektir tövbe? Anlaması için. Tövbenin kaynağı olan ve sebebi olan günahı anlaması için günahtan ve tövbeden önce emreden Allah'ın emrinin ne olduğunu anlaması lazım. <gülüyor> yani içeriğini bilmediğimiz bir işe sahip olmak başka şey, içeriğini bildiğimiz, özümsediğimiz, anladığımız bir işe sahip olmak başka şey. Eğer bir insan Allah'ın emirlerinin ne olduğunu ve o emrin ağırlığının çapının ne olduğunu bilmiyorsa, ömrünün sonuna kadar belli başlı günahları işlediği halde kendisini hatalı kabul etmeyebilir. Hatalı kabul etmediği için de tövbe ihtiyacı hissetmez. E kıyamet günü de birikmiş vadiler dolusu günahla karşılaşır. E o günde ya biz bunun ayrıntısını bilmiyorduk diyebileceği bir yer olmadığı için o günahların affı mağfiret olma ihtimali yoksa öyle bir rahmet göstermezse Allah ona cehennemde onları temizleyip cennete gitmesi gerekir. Bu nedenle Müslümanın imzaladığı şeyin bir dosya imzalıyorsun. Herhangi bir yerde bir kontrat imzalıyorsun. Üstte ne yazdığını biliyor olman lazım. Ya biz notere güvendik imzaladık diye biz imza olmaz. Aynı şekilde müminin Müslümanlık babadan dededen gelen bir kültür şeklinde eğer bir anlayışı olursa o mümin işte daralınca bankaya gider. Biraz daha daralınca küfreder, söver. Daha daralınca zulmeder. İdari bir yetkisi olur, rüşvet alır. Buna da kılıf uydurur. Ondan sonra yaptığı zulümlerin aslında sevap bile olduğunu hissettirir şeytan ona. Çünkü imzaladığı protokolün içeriğinden haberi yok. Hani küçücük harflerle yazılmış sözleşmeler imzalatılıyor ya insanlara. Ya bunu okumaktansa tamam işte doğrudur muhakkak diye yazıyor. Sonra mahkemede karşısına e, hapis cezası çıkınca kendi imzasının sonucu olarak hapis yattığını düşünüyor. Bu şekilde iman olmaz. Onun için müminin günahtan tövbeden ve cennet umudu, cehennem korkusu iddiasından önce Allah ne emrediyor? Bu emrin ağırlığı ve bağlayıcılığı nedir? Bunu anlaması lazım. İnşallah Teala şimdi biz bunu anlamaya çalışacağız. Allah'ın emri ne demek? Allah'ın emri kulun madem iman ettin tevhid ehli oldun istikamet üzere olacaksındır Allah'ın emri. İstikamet ne demek? Düz doğru yürüyüş demek. Yalpalamayacaksın. Sağa sola dönmeyeceksin. dümdüz düz gideceksin. E sağa sola dönersen, yalpalarsan Alman gereken mesafeyi alamazsın. Yolu uzatırsın. Yolda yorulman gerekenden daha fazla yorulursun. Sağa sola zarar verdiğin için tazminat davalarıyla karşılaşırsın. O tazminat davaları nedir? Günahların kıyamet günü seni yük olarak bulmasıdır. Kul haklarının cennete giden yolda önüne engel olarak, barikat olarak konmuş olması veya benzerleridir. Dolayısıyla Allah'ın emri bir kelimeyle anlatılacak olursa istikamet üzere olmaktır. Kur'an-ı Kerim'imiz bunu çok net bir şekilde nasıl özetliyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere olanlar. Rabbimiz Allah'tır. imanı temsil ediyor. İstikamet de Allahu Teala'nın mümin'e emrettiği şeylerin özetini temsil ediyor. Burada müminin şunu bilmesi gerekiyor. Allah'ın emirlerini anlayabilmek için. Allahu Teala mümin olan kullarına şöyle bir dosya getirip bu dosyanın içinde A B C D şıkları var bunlardan tercihini yap o şıktan senin imtihanını devam ettirelim şeklinde seçenekli emri yoktur Allah'ın yani mümin beğene beğene Müslümanlık yaşayamaz iman ede ede Müslümanlık yaşar o beğenmek tarzı muharref dinde olur sıkıştıkça kanun değiştirir gibi Allah'ın ayetlerini değiştirirler. Dolayısıyla Tevrat elden gider, İncil Zebur elden gider. Kendi yazdıkları muharref bir kitap kalır. Adı Allah'ın kitabının adı ama orijinali Allah'ın kitabının orijinali değil olur. Müminin Allahu Teala'nın emrini yerine getirirken, tevhid ehli olurken alternatifleri, seçenekleri yoktur. Zamana göre Mesela bir asır öncesine göre, bir asır sonrasına göre farklılık olamaz. Coğrafyaya göre farklılık olamaz. Mesleğe göre, tipe göre farklılık olamaz. Siyah ırk, beyaz ırk diye bir ayrım olamaz. Herkes Allah'ın kuludur. Allah'ın emri de bir tanedir. Nedir o emir? Medine'de. Medine'de. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili ashabına öğrettiği, onların üzerinde uyguladığı dinin kendisidir. Bunun hiçbir alternatifi yoktur olamaz. Ne Orta Asya alternatifi, ne Anadolu alternatifi, ne de başka bir alternatif konuşulamaz bile. Böyle bir şeyin telaffuzu dahi mümkün değildir. Bu sebeple alternatifsiz tek Allah'a ait yol, ashabı Kiram'ın yoludur. Burada küçük bir mülahazayı bir kenara not edelim. Bu konuştuğumuz dine ait kuralları bizden daha iyi iblis biliyor. Bunun için iblis nereden söküntü alabileceğini, nereyi bozabileceğini ve nereyi bozarsa asıl hedefine daha çabuk ulaşacağını bizden daha iyi biliyor. Biz Allah, Allah, Allah derken yani Allah ile beraber olmak, ona iman iddiasında bulunmak dilimizde ve eylemlerimizde ortaya çıkarken, ashabı kiramı Haşa değersiz gibi gösterecek bir söz ve tavrın içine girdiğimizde iddiamızı çürütmüş oluruz. Çünkü ashabı Kiram o bildiğimiz bütün şu, şu şu şu şu şu şu Üzerlerindeki bilinen hatalara rağmen yanlışlara rağmen Allahu Teala'nın peygamberinin elinde yetiştirdiği nesildir. Oradan sökülmeye başlayan din gider. Misal olarak ve bir küçük mülahaza olarak bunu bir kenara koydum. Mümin, kıyamet günü kendisini sorumluluklarından kurtarır, kurtarmak için bu dünyada bir muhasebe yapması lazım. 40 yaşında ise bir 40 yaşı muhasebesi yapması lazım 50 ise 50, 80 ise 80 veya 51 yaşı ne zamansa hep hacca giderken tövbe edip haçtan sonra düzelmek yanlış bir şey Kur'an çıkmadı, para bulamadın hacca gidemedin Mekke kapandı ne edeceksin? Allahu Teala'ya karşı isyan hakkın mı olacak? O küflü küflü günahlarla mı Allahu Teala'nın huzuruna gideceksin? mümin Allah'ın emirlerine karşı ve istikamette yolda olma prensibine karşı ne durumda olduğunu mümin tespit etmesi lazım buna muhasebe diyoruz bu muhasebeyi biz Allah'ın emirleri açısından yapacağız emir dediğimiz zaman emrin bir negatif tarafı da var çünkü Allah namaz Kıl diye emrediyor. Bu emrin pozitif görüntüsü. Aynı şekilde alkol kullanma. Kadın veya erkek avretini teşhir etme dediği zaman buradaki emir de yasağa uyma emridir. Binaenaleyh Allah'ın emirlerini yasaklarına uymamak açısından da bir emir olarak görüyoruz biz namaz kıl gibi veya zekat ver gibi açık görünen emirlerini de pozitif emirleri olarak görüyoruz Allahü Teala'nın. Nitekim yasaklarını, haramlarını incelerken bunu ters taraftan nasıl görüyoruz? Alkole tutma, yasak alkol. Bu direkt pozitif bir yasak. Namaz kılmayı terk etme dediği zaman ki kıl demek terk terk etme demek oluyor. Bu da onun ters taraftan negatif emri gibi karşımızda duruyor. Bu sebeple Allahu Teala'nın kuluyum diyen mümin Allah'ın ne kadar emirlerini yerine getiriyor Allah'ın emri diye o emirleri ne kadar büyük ve ciddi görüyor. Müslümanlık budur. Sakal tek başına Müslümanlık asla değildir. Asla değildir. Hocaların sakalından fazla papazların sakalı var bu dünyada. Papazlar daha sakallı dolaşıyorlar. E cennete mi girecekler sakaldan dolayı? Hayır, hayır. Sakal tek başına değil. Hatta ve hatta filan İslami tesettür kıyafeti de tek başına Müslümanlık değildir. Allah'ın emrine uymak değildir. Allah'ın emri o en başta söylediğimiz blok olarak kafirlerin blokundan kopup Müslümanlık blokunda Müslümanlar tarafında kalıp ölünceye kadar o tarafta kalmanın gereği olan istikamet üzere yürümektedir Allah'ın emirlerinin ağırlığı. Böyle anlamak zorundayız. Bu sebeple Müslüman muhasebe yaparken şunu bilecek Allah'ın Emrine uymam benim herhangi bir günah kazara işlemiş olmamdan çok daha önemlidir. Çünkü emre uymamak bir dirençtir. Yani uymuyorum, dur durmuyorum demektir. Günah ise sabah namazına uyuyakaldığın için kalkamayabilirsin çok yemek yediğin için filan olduğu için, yani günaha bir kaza rolü biçmek mümkündür. Günah insanın kazasıdır, trafik kazası gibidir madem yoldan söz ediyoruz. Bu emirlere gelince bilinçli direnştir. emirleri yerine getirmemek. Bu sebeple genel, Müslüman tavır açısından bakıldığında Allah'ın emirlerine karşı lakaytlık ya da emirleri yok kabul etmek cihadından namazına kadar ahlaklı olmaktan ki Allah'ın emri bu anneye babaya hizmet etmeye kadar hangisi ise Allah'ın emri her şeyin aslıdır hatalar da Allah-u Teala'nın yapmayın değil, bize talimat verdiği emirleri arasındadır. Ama onları biz yani bilinçli bir emir terkinden sonraki sırada görüyoruz, görmemiz gerekiyor. İblis örneğini ele aldığımızda, iblisten, iblisin hani Adem Aleyhisselam'a secde et, eee diye Allahu Teala emrettiğinde secde etmedi. O örnekten ele aldığımızda görüyoruz ki Allah'ın secde et emrine uymaması bugün şeytan dediğimiz mahlukun oluşmasını ortaya çıkardı. Ve biz bakıyoruz ki insanın günah Işlemesi, yani işte alkole bulaşması misal olarak veya faize bulaşması genellikle insanın bünyesindeki şehvetlerden, arzulardan kaynaklanır. Ama Allah'ın emirlerini kabul etmemek, dedik ya bir günah işlemek var, bir de emirleri kabul etmemek var, kibirden kaynaklanır kendisini o emre uygun görmemekten kaynaklanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi derin düşündüğümüzde, ya Allah, bu ne muhteşem bir hadisi şerifmiş diyeceğimiz sözünde ne buyuruyor? لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ fi ف۪ي miskal مِسْقَالَ min مِنَ الْكِبْرِمْ Kalbinde zerre miktarı yani bir atomcuk kadar dahi kibir bulunan cennete girmeyecek. Eğer bu kibir imanla ilgili bir kibirse iblisin yaptığı gibi, kafirlerin yaptığı gibi hiç cennet yüzü görmeyecek. Hayır, bu ibadetlerle ilgiliydi. İşte kendisine hadi uygun görmüyordu vesaire, Kur'an okumaya vakit bulmuyordu. Yani matematik Kur'an diyordu haşa ama kafirlik derecesinde değildi. O da cennete girmeyecek ateşte o arıza düzeltilmedikçe, ateş o kibri temizlemedikçe yani cehenneme girmedikçe. Şimdi iyi anlamak için tekrar toparlıyoruz. Allahu Teala'nın emirlerine uymaktır asıl olan. Emre uyan mümin olacaksın. Bitti. E günahlar trafik kazaları gibi onlar. Günah üzerinde proje yapmaz mümin. Dalgınlığına gelir gider ve bu genelde de şehvetten kaynaklanır. Zinada dahil, dair, kumarda dair. Bu şehvetle bastırdığı zaman işte bir kaza olur, bir yaralanma olur orada. Bu da ağır günah, ayrı bir mesele. Ama emirlere baş kaldırış iblis örneğinde inceleneceği gibi içindeki kibirden gururdan kaynaklanır. Allah'ın emrinin ötesinde ve üstünde bir tip olduğunu varsaydırır ona, kibiri. Bu da cennete girmeye kökten engeldir. Şimdi hadisi şerifi tekrar incelediğimizde kalbinde zerre miktarı kadar kibir bulunan cennete girmeyecek hadisini incelediğimizde hep aklımıza köyde birisi var abi adam kahveye geldi mi ayak ayak üstüne atar şşşt diye çağırır insanları onun traktörü var başkasının yok diye hep kibirli davranır hep o aklımıza geliyor evet o budur doğru ama bunun belki yüzde biri bile değildir binde biridir ya da asıl kibir iblis Örneğinde olduğu gibi ki iblis kibrin babasıdır aynı zamanda. Çünkü Allah'a kibir mantığıyla ilk isyan eden mahluk bu kainatta iblistir. Bunun özünde de kendisini üstün görmek mantığı vardır. Dindarlığa, secdeye uygun ya da o düzeye düşecek biri olmadığını düşünmek vardır İblis'ten. Bu esasen öbür blokun, yani küfür blokunun hastalığıdır. Ama, öldürücü çapta olmasa da Müslümana da bulaşabilir. Çünkü öbür blokla komşu olduğumuz bir hayat yaşıyoruz biz. Bu sebeple Allah'a giderken, müminin karşısına çıkan, ateşte düzelecek, başka türlü düzelmez arızalar, hastalıkların kökünde bu emre itaat, emredildiğin gibi yaşama ruhundan uzak durma vardır. Bu Karun'u, Firavun'u, Haman'ı, Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i ve filan filanı münafıkları bu asrın kafirlerini, gelecek asrın kafirlerini kökten öldürecek şekilde yakaladı. Mümini ise fakirleri eh be bunlar ne ya diye görecek şekilde. Ebu Cehil'in Bilal-i Habeşi'ye baktığı gibi hocalar hep böyle sakallı tipler işte. <gülüyor> Tarikata girmiş zavallılar diye gören bir gözle inceleyerek. Ama kendisi de namaz kılıyor arada. Oruç tutuyor, Ramazan'da iftar veriyor. Fakat miskali zerre, atomcuk parçası kadar değil yumruk kadar kibir var kalbinde. Yumruk kadar. Böbreğinde taş olur insanın, kum olur ama böbrek kadar taş olmaz. Taş böbrek olduysa böbrek olduğu gibi taşa düştüyse sen zaten gittin demektir. Gibi olur. Bu sebeple Allahu Teala'nın emridir Namaz Şu Şu Şu Şu emirler Allah'ın emridir Bu azameti Bu büyüklüğü Yakalayamadıktan sonra Yani tövbe de senin aklına gelmeyecektir Tövbelik bir iş yaptığını da zaten Düşünmeyeceksin Çünkü sana iş yerinde Beyefendi Efendim, tuabi efendim, ifadeleri söylendikçe şeytan senin ambalajını daha da güçlü iplerle bağlayacak, dönmeyi düşünmeyeceksin bile, düşünemeyeceksin. Şimdi Allah'ın Celle Celaluhu emrini konuşurken Allah'ın bir numaralı ve asla o olmadan ikincisine geçilmeyecek emri tevhiddir. Tevhid. Tevhid nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'dır. Ama La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çok güzel bir örnek olduğunu zannettiğim bir örnekle açılımını yapayım ne demektir diye. Kırmızı zemin üzerinde beyaz ay ve yıldız nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıdır. Başka türlü diyen yok, bu böyledir. Bir yerde, şöyle bir kağıtta o bahsettiğimiz şeyi, yani kırmızı bir zemin üzerinde hilal ve ay ve yıldız var. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıdır. Bunu birisi... Tehkir etse, yırtsa, üstüne imza atsa, hatta kanunun gösterdiğinden farklı bir şekilde duvara assa vesaire, bu kanunun suçtur. İdamı gerektirecek kadar büyük bir suçtur işleniş tarzına ve ağırlığına göre. Yani ha 80 küsur milyonluk Türkiye insanları, ve dağlarıyla, ovalarıyla, vadileriyle, binalarıyla, denizleriyle, köprüleriyle, bütün servetiyle Türkiye Cumhuriyeti ha o bahsettiğimiz kağıt veya bez veya duvara boyanmış kırmızı zeminde beyaz ay ve yıldız. Bu bezle Türkiye insanları, dağları, varlığı, serveti, tarihi nasıl özdeşmiştir? O, odur. Denecek kadar özleşmiştir. Diğer dünya devletleri içinde böyle mi? Böyle tabii. Peki Türkiye Cumhuriyeti bayrağı dediğimiz bayrağı bir insan alsa, katlayıp bağrına bassa, ondan atlet yapsa kendisine atletini içine niye böyle yaptın? Kalbimin tam üstünde olsun bu bayrak dedim deser ama vergi vermese o bayrak onun için bir anlam ifade ediyor mu? ediyor tabi vatandaşlıktan atılmaz ama hapse atılarak vergisi alınır kendisinden onu o bayrak kurtarır mı o zaman? hapse girmekten kurtarmaz peki o bayrağı casus olduğu halde kendisini gümrükten geçirmek için kullandıysa aslında o bayrağı yırtacaksa bu sefer kökten idama gider zaten. İşte bu örneği alalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın Müslümanlığımızdaki yerine oturtalım. Haşa benzedikleri için değil, iyi anlamak için. Kelime-i Tevhid kimlik beyanımızdır bizim, bayrağımızdır. Kıyamet günü kelime-i tevhidi göstererek şeytanın tarafında değil İbrahim Aleyhisselam'ın Muhammed Aleyhisselam'ın peşinde olacağız inşallah biiznillahü teala o bizim sancağımız ama namaz kılmadığın zaman sancak seni kurtarmıyor vergi vermeyince bayrak kurtarmadığı gibi zekat vermediğin zaman kurtarmıyor anan sana beddua ettiği zaman haklı olarak seni asla kurtarmıyor bayrak. Hiç kurtarmıyor. Belki bayrağı olmayanlar, başka bayrak taşıyanlar senden daha ucuz kurtulurlar. Hiç hesap kitabı olmadan cehenneme gidecek zaten. وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ mujrimun Allah buyuruyor. Kafirlere bir hesap sorulmayacak. Ne soracaksın ki kafire? Yok zaten. Varlığı yok. Allah kelime-i tevhid istiyor her şeyden evvel dediğimizde yani kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin mi tamam öyle değil. O bayrağı dikmek demek kelime-i tevhidle. Bayrağı dikince de tarafın belli oldu. Kimliğin belli oldu. Hedefin belli oldu demektir. Peki geriye ne kalıyor? İçini dolduracaksın. ha o zaman şimdi maksadımız anlaşıldı ise gelebiliriz. Kelime-i Tevhid ne demek? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söz olarak söylemek demek. Yürekte ve iç alemimizde ise Kur'an ve sünnetin etrafında bir arada yaşayan müminlerden olmak demek. Bir, Kur'an ve sünnet ruhun olacak. İki, Kur'an ve sünneti ruh edinmişlerin içinde bulunacaksın. Buna kelimeyi i tevhid, Allah'ın birinci emridir dediğimiz hedef olarak bakıyoruz biz. Bu noktada ana başlığımız ne bizim? Allah'ın emri, o emrin ağırlığı anlaşılmadıkça ne tövbe ne günah bir şey anlaşılmaz bu dünyada diyoruz. Onu açıyoruz şimdi. İşte birinci emir tevhiddir. Bu tevhidin ayrıntıları binlerce, on binlerce paragrafta anlatılabilir. Ama eğer Allah'ın kelime-i tevhid emrini bizim 70-80 senelik ne kadarsa hayatımızda şöyle birkaç cümleyle özetleyelim diyecek olursak o zaman Deriz ki Allah'a iman etmek, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek bir, Allah'ın emrettiği şeylerle karşılaşmak demektir. O zaman itaat edeceksin. Yani emirleri yerine getireceksin. Bu bir. İki, Allahu Teala'nın muhakkak yazdığı kaderiyle yaşayacaksın. O kader senin istediğin gibi yürümeyecek, Allah'ın istediği gibi yürüyecek, sabredeceksin. İki sabır. Birincisi neydi? İtaat. İkincisi sabır. Üçüncüsü Allah bu dünyada yaşayabilesin diye ve seni imtihan edebilmek için, etmek için sana nimetler verecek. O nimetlerle karşılaşınca da şükredeceksin. Kelime-i tevhid o zaman açılımı yapıldığında üç görevden oluşuyor: itaat görevi, sabur görevi, şükür görevi. E peki faiz yeme sözü ne oldu? E o Allah'ın emri. Yeme diyor sana emre diyor işte. Yememeyi emrediyor. Yasak getiriyor. O yasaya uymak emrin senin. Müslümanlığımız bu üç şeyin üzerinden sağlıklı yürüyüp yürümediğine dair işaretler veriyor. Ne kadar itaat eden Müslümansın, ne kadar sabreden Müslümansın, ne kadar şükreden Müslümansın. Bunların üçündeki arızalar, unutarak, gafletten, insan olmaktan kaynaklanan bu üç şeydeki arızalar, itaatte, namaz kılmakta arıza çıktı. Unuttun, şuydu, buydu, bir sebepten. Gaflete geldin, gençlikti vesaire. Faize bulaşma dedi. Kumara tutma dedi. Rüşvete tutma dedi. Buna rağmen oldu. İtaatte hatalar, itaatte yanlışlar çıktı. Olur mu? Olur. Sabredecektin çocuğun hasta olduğunda, sen hasta olduğunda ağzından yanlış şeyler kaçtı. İntihar etmeyi düşündün. Maazallah. Muadullah e olabilir insan. Allah iman verdi, sağlık verdi, aile verdi, can güvenliği olan bir şehirde yaşıyorsun verdi, büyük nimetler verdi. Karşılığında eylemsel şükürler istedi Allah. Peki bu şükürlerde arıza var mı? Oldu. Tamam. İtaatte, sabırda, şükürde arıza olmamalıydı. Ama beşersin oldu. Tövbe devreye girecek. İstiğfar devreye girecek. Eğer genel hatalar oldu ama listeye yaz dediğimizde kalemi alıp son bir senenin itaat hataları, sabır hataları, şükür hataları diye bir türlü yazamıyorum. Ama bir terslikler olduğunu da anlıyorum. Buna istiğfar ediyoruz. Topluca affediyoruz. İstiğfar ne demek? Rabbim. Hata ettiyse mağfiret et demek. Boynunun bükük olduğunu, kul olduğunu bilerek şuurlu bir şekilde seni affetmesini istemek. Buna istiğfar diyoruz. Tövbe niye diyoruz? Tövbe şuna diyoruz. Geçen gün şu kalemi ben hakkım olmadığı halde filancadan aldım. Gasp ettim, çaldım, hile yaptım. Parasını ödemeden aldım, az fiyat verdim. Bu bir haktır. Günah oluştu. Tövbe edeceğim. Ne yapacağım? Geri götüreceğim bunu. Veyahut da parasını vereceğim. Helalet hakkını diyeceğim. Bunu yaptığıma pişman olacağım. Bunu yaptığım için de Allah'ın beni affet diyeceğim. Buna da tövbe diyoruz. Nesnel bir şeye girişildiğinde ona biz e, tövbe et diyoruz. Genel olarak kulluktaki ağırdan almalar vesaireye de aman istiğfar et diyoruz. İstiğfar sürekli bakım yapmak demektir. Hatalara karşı bakım, filtre bakımı yapmak demektir. Egzoz bakımı yapmak demektir. Yağına, suyuna bak motorun demektir. Tövbe ise filan yer kırıldı, onu tamir et demektir. Bu şekilde anlayabiliriz. Farklı açılardan farklı tarifler de yapılabilir. Tövbe nedir, istiğfar nedir? E, o ayrı bir mesele. Yani o ilmi ayrıntısına girmiyoruz. Demek ki Allah'ın bir numaralı emri ona itaat edilmesidir. O itaatin de Tevhid diye büyük bir başlığı vardır kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid yalnız allah Teala'nın emirlerine itaat etmek, kaderine sabretmek, nimetlerine şükretmektir. Bu arada arıza olursa onu bakıma almak, tamir etmektir. Bu yürüyüş, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah caddesinde yürüyüş, haydi yürü ya Allah deyip, böyle eline de kelime-i tevhid sancağı alıp yürümek değildir. Belli başlığı görevlerden oluşmaktadır. Eğer bunu bu şekilde anlamazsak, e yani kendi kendimize bir şeyler yapmış zannederiz. Bu la ilahe illallah esnasında, yani kelime-i tevhid çatısı iken biz iyi yol kat edebilmek için, bir, Allahu u Teala'nın, yarattığı dünyayı dünyada bizden önceki ümmetlere ait Kur'an'daki bilgileri İbrahim Aleyhisselam'ı, Firavun'u, Karun'u, Haman'ı Yusuf Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, Yehudileri vesaire Kur'an'ın bunlara dikkat edin dediği şeyleri dağları, vadileri, ovaları, nehirleri ırmakları vesaire Allah'ın tabiat olarak önümüze koyduğu kainatı bakın görmüyor musunuz gökleri dediği uzayı mümin gözüyle inceleyeceğiz bir gün 2000 dolar veren Merit'e 6 ay tatile gidebilir diye bir şey çıkabilir mi bu dünyada çıkabilir Engeli yok bunun haram değil günah değil suç değil oraya biz o gün 2000 dolar verip giderken ey Rabbim senin mülkünü göreyim. Sana bundan sonra secde ederken anlamı toprağa değil böyle batırırcasına toprağa anlamı yere koyayım da secdeme öyle olsun Rabbim demek için gideceksin. Yani senin gözünde uzay farklı bir şey Allah'a gösteriyor olacak. Eğlence değil, uzay mekiği değil, uzay secdesi düşünerek sen gitmelisin. Senin için bu önemli. Aynı şekilde deprem mi oldu? Sel mi oldu? Çok sıcak mı oldu? Çok soğuk mu oldu? Kar mı yağdı? Kar mı yağmadı? Su boldu, azdı. Bunların tamamı Allah'ı gösterecek sana. Kelime-i Tevhid sadece tesbih için değildir. Dağları tesbih tanesi yapabilmek içindir. Her vadiyi, secde alanı haline getirebilmek içindir kelimeyi tevhid elbette bu düşüncede olacak önce film sahnesinde veya romanda ya da böyle konuşurken bunu konuşmak kolay ama tevhid bizde la ilahe illallah muhammedur resulullah eline tesbih alıp bunu söylemek gibi bir ibadet olduğu kadar dağları 99 dağı bir araya getirdin de himalyalardan başlayıp Everest'ten Ağrı'dan, Erciyes'ten devam ediyorsun. Her birine bir Subhanallah dedirtiyorsun. Dağlar 99 tesbihe döndüğü zaman La ilahe illallah kılcal damarlara kadar inmiş demektir. Aynı şekilde Allah'a hiçbir yaratma ve yönetme ortağı getirmeyeceksin. Senin yanında Ebu Cehil, Ebu Leheb dendiğinde peygambere baş kaldıran peygamber aleyhisselamın getirdiği şeriatı yok kabul eden bir mel'unu hatırladığın gibi bir beşeri sistemden söz edilirken Fransız ihtilali denirken veya Fransa'da oluşmuş demokrasi, laiklik bilmem ne denirken kapitalizm denirken, liberalizm denirken Ebu Cehil kelimesinin sende hissettirdiği şeyi hissetmek zorundasın. Neden? Çünkü kelime-i tevhid dağları tesbih tanesi yapmak olduğu kadar Allah'ın yönetme ve yaratma hakkını kendinde zanneden bir mekanizmaya da karşı olmaktır aynı zamanda. Onun için la ilahe dedikten sonra İllallah diye biliyorsun La ilahe hiçbir ilah olamaz Ancak Allah olabilir Demek kelime-i tevhid Bu ilahlığı Allah'ın yarattığı yönetecek demektir Hem yaratıyor hem yönetiyor Hem sen secde ediyorsun sistem işliyor Yaratıyor sen yönetiyorsun sistem bozuldu İkinci nokta bu üçüncü olarak da Allahu Teala'nın her biri hesabı çekilecek hesabı sorulacak nimetlerini açık ve gizli nimetlerini maddi ve manevi nimetlerini dünya nimetlerini ahiret nimetlerini yani iman nimeti sağlık nimeti vesaire gibi bütün nimetlerini O veriyor sen kazanamıyorsun O veriyor O tutuyor sen kullanıyorsun diye inanacaksın. Sağlığına kavuştuğun zaman kanserden kanseri yendim diyemeyeceksin, demeyeceksin. Allah şifa verdi diyeceksin. Ben hasta oldum, Allah şifa etti verdi diyeceksin. Çocuk olduğu zaman çocuk yaptık değil haşa Rabbim çocuk emanet etti diyeceksin. Siyaset yaptın da başarılı olduğun zaman Allah muvaffak etti diyeceksin. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam devleti kurdu. Çok güzel bir siyasetçiydi diyemeyeceksin. Ne diyeceksin? Allah peygamberine Medine'yi devlet yaptırdı diyeceksin. Yapan eden nimet veren Allah'tır. Üçüncü nokta bu. Dördüncü nokta da bütün bunlara birinci, ikinci ve üçüncü noktada hiçbir zaman Allahu Teala madem böyle düşünüyorsun senin önünü açtım yürü git kulum demeyecek kimseye. Önüne bu iddialarında La ilahe illallahı evrende dağlara secde ettirecek kadar hissetmiş. Ebu Cehil'i Duyduğunda aklına ne geliyorsa Fransız ihtilali, Fransız demokrasisi, Fransız layıklığı denince de aklına o geliyor. Olman, bütün nimetleri Allah'tan şükrü yapılacak bir iyilikler olarak bilmen, malından, sağlığından vesairesine kadar bu düzeyi, geçen sene Mekke'de gittiğinde orada duygulandın, böyle karar verdin. Geri döndün ülkene, şehrine, köyüne, kasabana, sitene, apartmanına tamam sen bundan sonra böyle yaşıyorsun asla bu böyle olmaz Bu Bekir başta olmak üzere radıyallahu an. bütün ashab-ı kiram bu düzeye gelmişlerdi şeytanda Medine'den hadi eyvallah siz madem toparladınız peygamberinizle yaşayın ben de sizin çocuklarınızla uğraşırım demedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberinde dururken mihrabında dururken aralarında 5 metre mesafe bulunduğu halde belki beş metre değil, birinci saflı aralarında bir metre mesafe varken, şeytan becerdi, o aralarındaki iman muhabbetinden oluşan kardeşliği az kalsın, mescidi Nebi'de kan akıtarak bitirecekti. Kalktı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ben içinizde iken bile mi böyle? Demek ki Müslüman, Yüksek düzeyde sağlıklı birisi diye hasta olmaz kuralı var mı? Aynı şey iman içinde geçerli. İmanın önüne bir yığın engel gelir. Yani biz demokrasiyi tam uygulasak, şeriatı öne geçirmesek diye çok iyi niyetli gibi görünen bir tuzak önüne gelebilir. Yahu bu kadın yeterli değil, bir kadın daha bulsan diye seni harama doğru, zulme doğru, haksızlığa doğru sevk edebilir. Yani trafik demek, dümdüz bir yolda gaza basıyorsun sadece, araba gidiyor demek değil. Levhalara uyuyorsun, tümseklere dikkat ediyorsun, virajlara dikkat ediyorsun, yokuşlara, rampalara dikkat ediyorsun. Trafik budur, iman trafiği de budur Allah'a giderken. Bunlara hazır olacaksın. Dördüncü noktada bu. Bu dört noktaya hazır olmazsan birisi gelir hilafetini kaldırır senin. Bu yeni sistem dahil oldu bizim için der. 1300 senelik Resulullah'ın mirasını aleyhissalatü vesselam tepmiş olursun. Müslümanım diye de gazel okursun kendi kendine. Bu inceliklerine dikkat ediyoruz. Allah'ın birinci emri kelime-i tevhiddir dedik. İkinci emri de Allah'ın ibadettir. Ibadet deyince aklımıza gelen belli namaz, oruç vesaire Ama aslında biz hayatın bütününe ibadet diyoruz. Çünkü namazsız bir günün yok. Kelime-i tevhidsiz geçirebileceğim bir günün var mı? Tuvalete bile Allah'ın adını alarak girmiyor musun? Tuvaletten çıkınca elhamdülillah demiyor musun? Nere nereyi Allahsız geçirebilirsin ki hiçbir yeri e, o zaman hep ibadet halindeyiz biz Allah'ın kulu olmadığımız bir dakikamız yok bizim elhamdülillah günah işlemekte serbest olduğumuz bir saniyemiz yok e, hep ibadet o zaman hep ibadet ama ibadet deyince namazımız dahil filan yetimin başını okşamamız dahil Yaptığımız şeylerde üç ana kabul şartı vardır. Bu üç temelin üzerine oturur iki işleyiş şartı çıkar ortaya. Bu üç temel yani temel kazıyorsun üstüne ibadet oturur. Birincisi yüreğinde Allah sevgisi olacak. Allah'tan umudun olacak. Bu umutla Allah'tan korkuyu dengeleyeceksin. Demek ki sevgi, umut ve korku. Bunların bir kompozisyonunu yapıyorsun, dengede tutuyorsun, senin yaptığın her şey ibadet oluyor o zaman. Allah'tan umudu biteni, Allah kafirler tarafında gördüğü için senin namazla kılsan bir işe yaramıyor. Allah'ı sevmeden kuru kuruya Öldürür, bela eder, başımıza deprem yıkar diyorsan seni zaten mümin kabul etmiyor. Sevdiğin, kapısında umut var olduğun, kovar beni diye korktuğun Allah ve bunları dengede tuttuğun şey senin ibadet ruhundur. Bu ibadette ihlasla birinci şart, peygamberin sünnetine uyarak ikinci şart ne yaparsan sen ibadet ehlisin. Bunu anladık. Allah bizden birinci olarak tevhid istiyor. İkinci olarak da ibadet istiyor. İstediği ibadet yalnız kerhen camiye gitmek değildir. Ya vergi gibi bir zekat vermek değildir. Severek, umut ederek, olmaz diye korkarak ve bunları dengede tutarak. Bu üç şeyi gerçekleştirdiğin an Allah'ın izniyle ibadet hayatı yaşıyorsun. Uyuyorsun, ibadet oluyor. Yiyorsun, ibadet oluyor. Ya Baklava yerken, turşu yerken kış günü ibadet olur mu? Tabii olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir kul sofraya oturup yemek yedikten sonra hamdolsun sana Rabbim derse Allah o kulun yemek yemesinden mutlu olur. Yani mutlu olur bizim anladığımız manada. Allah razı olur. Ya Rabbim seccade serip namaz kılıyorsun. Ya Rabbi namazımı kabul et diyorsun. Memnun oluyor Allah. Razı oluyor, mutlu oluyor. Oturup yemek yiyorsun. tarhana çorbası yiyorsun. Ekmek doğuluyorsun içine. Elhamdülillah. Ne güzel yemek yedik diyorsun. Allah gene sana ibadet diyor. Neden? Çünkü sen seven, umut var olan, korkan bir kulsun. Ondan sonra ihlasla, Peygamber'in sünnetini uyarak yaşadın. Senin her işin ibadet. Burada sorun, bu tevhide karşı, imana karşı sorun, en büyük sorun şirktir. Şirktir ve küfürdür. Şirk ve küfür bu yatırımı kökten götürür. İstediğin kadar temel at. Sel gelmiş, erozyon gelmiş, senin temelini 500 metre aşağıya kaydırmış, ne yapacaksın? Bitti. Temeli denizde bulursun. Bir daha sellere götürdüyse gidip oradan parçalarını toplayacaksın. Onun için müminin kültüründe şirk diye bir bilgi vardır. Ebu Cehil'in dininin adı şirktir. Ama bu Ebu Cehil'le beraber gömülüp gitmedi. Şirk kıyamete kadar, son insana kadar var olacak. Nedir şirk? Allah'ı tek görememek. İkinci Allah var haşa, üçüncü Allah var haşa diyebilmektir. Bunu kimisi Ebu Cehil gibi aptalca bir taşı yontuyor, bu da Allah'ın ortağıdır diyor. Kimisi Hristiyanlarda olduğu gibi İsa Allah'ın ortağıdır diyor. Kimisi de bir sistem geliştiriyor, o sistemi Allah'ın karşısına getiriyor. Adına ne diyor? Leninizm diyor mesela, komünizm diyor demokrasi diyor. Ne diyorsa artık. Şirk Allahu Teala'nın bir ortağı, varlık olarak ortağı veya iş olarak ortağı olduğunu kabul etmektir. Varlık ortağı nedir? İşte İsa Allah'ın ortağıdır diyor. Müşrik. En büyük müşrikler Ebu Cehil'den beter müşrikler Hristiyanlardır. Ebu Cehil gene hiç olmasın bu taş eskidi değil bir taş yapıyordu. Ve iş ortağı nedir? Mezarlık işleri Allah'ın ekonomi bizim. Heh, ekonomiyi de Allah istiyordu. Ana hatlarıyla. Sen ekonomi bizim deyince iş olarak Allah'a ortaklık iddiasında bulundun. Ne'ûzu billahi teala Bu şirk Büyük şirk olabilir, küçük şirk olabilir çapına göre. Mesela riya küçük bir şirktir. Nedir riya? Bir cami yaptırıyorsun, bunu Allah için yaptıracaksın ki ibadet olsun. Sevgi, umut ve korku üçgeni üzerinde yapacaktın bunu. Ama ya adamlar görsün işte babamızdan kalanı biz çarçur etmiyoruz bak cami yaptık diye geçittiriyor içinden şeytan. Allah'a iş ortaklığı getiriyorsun. Ama Allah'a inkar yok ortada. Ebu Cehil'in yaptığı gibi. Komünizme tapınanın, şuna buna tapınanın yaptığı gibi kökten yok. Fakat ona benzer bir iş var. Buna riya deniyor. Ayrıntılarını göreceğiz riyanın ileride inşallah. Bu küçük şirktir denir. Ne demek küçük şirk büyüyecek? <gülüyor> Bunu salarsan büyür. Şimdi sıpa zamanla eşek olacak o. Bu, bu demek. Ve insanın gizli veya açık bu hatalara düşmesi de mümkündür. Açıkça Allah yoktur diyen var. Bunu, şu bu sistemi ileri sürerek, gizleyerek söyleyen var. Bilerek, bilmeyerek yapan var. Ama la Şirk, ciddi bir tehlikedir. Allah'ı kabul edip, ona bir ortak getirmektir şirkin özü. Küfür var bir de. Küfür nedir? Küfür, insanın Allahu Teala'yı kökten reddetmesidir. Allah'ı yalanlayarak yalan söylüyor Allah. Haşa. Dediğinde Allah'a karşı iblisin yaptığı gibi ben buna niye secde ediyorum demişti. Niye kurban kesiyoruz ki? Onun yerine et sadaka veririm. Halbuki kurban Allah'ın emri. Sen nasıl niye yani kibirleniyor. Elini kana bulaştırmıyor. Tereddütleri oluşuyor Kur'an'dan, peygamberden, ashab-ı kiramdan tereddütler var kafasında. Bu da bir küfür çeşidi. Münafıklık küfrü var bir de. Nedir münafıklık küfrü? Münafık yüreksiz gavur demektir. Yüreği yok gavurun. Bir gavur var. Tanımam ben Allah, tanımam ben Muhammed diyor haşa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buna kafir diyoruz. Bir de var. He İslamiyet çok güzel din ama kokteyllerden de geri gelmiyor. Çünkü bakıyor ki öbür türlü sülalesiyle uğraşacak, fabrikasındaki işçiler e, greve gidecekler. İyiyse müslümanlarla iyi görün. Buna yüreksiz gavur manasında münafık denir. Bu da cehennemlik şüphesi, Bu da gavur. Burada <gülüyor> üçüncü Allah'ın emri, temel emirlerini Say, ibadetleri saymıyoruz. Üçüncü emri mümin Allah'a gayb üzerinden iman ettiğini bilecek. İmanımız gaybadır. Şu şekilde bir nesne bize verildi tuttuk. Çok güzel bu kalem anladık. Ama bile olsa insan görmeye engelli de olsa şunu tutup şu şekilde kalem olduğunu anlar. Gayba iman nedir? Bu kalemi tarif ediyor Allah ama göstermiyor. Biz de peki kalem vardır diyoruz. Nun vel kalem ve ma Oradaki kalem bizim dolma kalemimiz değil herhalde. Ne diyor? Allah kaderi yazdı diyor. Buradaki yazdığı kalem gayba imanımız ettiğimiz bir kalemdir. Allah-u Teala'yı görmedik. Levi Mahfuz'u görmedik. Cenneti görmedik. Cehennemi görmedik. Melekleri görmedik. Bizim neslimiz peygamberi görmedi. Ashab-ı kiramı görmedi. Mucizeleri onların gördüğü gibi görmedi. Ama iman ediyoruz. Mümin gayba iman eder. Bu gayb iblis için çok iyi bir kaypak zemindir. Bunun için sihir, büyü, kehanet, ruh çağırmak gibi şeyler, bunlar kafirliğin ilk basamağı oluyor. Neden? Çünkü gayba imanı kökten kaldırıyor bunlar. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kahine gidip, benim işte filanca arabam kayboldu, kim çaldı bunu deyip, o da filanca çaldı diye de, o da onu doğrularsa, yani kıldığı kırk günlük namaz boşunadır diyor. Yani öyle bir berbat tehlike ki bu. Kırk gün namazın olmayacak kadar ahiret alemine ait dünyadan itiliyorsun. Kırk gün sürgün cezası alıyorsun. Sihir, büyü bunlar tehlikeli şeyler. Hep gaybı koruduğu için. Gayba ait hassasiyetlerden birisi de meleklere iman meselesi. Görmediğin meleklere iman edeceksin. Sağında solunda bulunduğuna iman edeceksin. Bunu e, iman etmediğin zaman ne oluyor? Hiç. Seni allah Teala yok kabul ediyor. Meleklere iman. Önceki kitapları hem bu kitapların aslı yok deniyor. Şu anda ortada yok deniyor. Hem de iman edeceksin. Evet Allah gönderdim diyor inanacaksın. Gayba iman. 124 bin peygamber gönderdi. Ben bizim peygamberimizi görmedim. Öbürlerini zaten hiç görmedim. İman edeceksin diyor. Ahiret günü dirilmek, cennet, sırat, kader iman edeceksin. Gayba iman tevhidden sonraki ve ibadetten sonraki en ciddi esastır. İblisin de en rahat oynayabileceği zemin bu zemindir. Çünkü gayba iman etmedin mi iman kökten gidiyor. Ama sen var zannediyorsun, edebilirsin, hiçbir işe yaramıyorum. Bu sebeple imanı korumak için biz bu hangi düzeydeki imanı yani tevhid esaslı, ibadet esaslı, gayba esas dayalı imanı korumak için dikkat edeceğimiz beş temel noktayı özellikle gündeme getirmemiz lazım. Birincisi İhlasın kadar Allah sana yardım eder. İhlas nedir? Bir sen varsın bir de Allah var bu dünyada. Devletti, yasaydı, örftü, gelenekti, arkadaştı, dünyaydı, zulümdü, hapishaniydi. Allah kulluğa dayandımış bir sen bir Allah bitti. Düğünümü ona göre yaparım, cenazemi ona göre yaparım. Nasıl peki yapıyorum? Bakıyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölçülerine düğünümü öyle yapıyorum. Yemeğimi öyle yiyorum. Ticaretimi öyle yapıyorum. Bunu ihlas diyoruz. Bu ihlas Ebu Bekir radıyallahu anh yüzde %100'dü. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit. Belki Ömer'de %99.9'du. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit. Filan sahibi de %98'di. Ama Allah biliyor bunları biz... Yani anlaşılsın diye şimdi konuşuyoruz. Filan sahabide, yani mesela nebevide, mesela ondan sonraki zatlarda, filan alimde, imam-ı azamda, %90'dı belki. Bu hedef %100 olmasıdır. Olur mu? Kesinlikle olur. Bütün Müslümanlığımda olması lazım. En azından zekat verirken yaparım bunu. En azından ibadetlerden biri olan teheccüde yaparım. Oruçta yaparım. Yani İslam'ı yaşarken, Müslümanlığımı yaşarken her işimde yüzde yüz ihlas lazım. Ama her işe tutturamadım diyelim. Kiminde yüzde seksene düştü. Ortalamam bari yüzde yetmiş olsun. Filan işte yüzde kırklara kadar düştü ihlas. Beceremedik. Mesela bir dernek kurduk. Derneğin işte i̇hlasında sorun oldu. Reklamını yapmak zorunda kaldık, para toplayacağız falan. İşte faaliyetlerimizi tanıtırken düştü, düştü. E bari gece namazım %100 olsun, dernek %40 olunca %60'ta kesiştirelim bunları. Gibi bakacağız hayata. Evet herkes %100 olmayabilir. Her ibadetimizin tamamı %100 ihlaslı olmayabilir. Ama bir genelimizi tutturuyor olmamız lazım. Ashabı ı kiram da işte bu genel ortalama yüksek olduğu için Allah bize onları örnek olarak gösteriyor. İkinci nokta dünyanın Müslümanlığımızı ve Allah'a kulluğumuzu sorunsuz yaşama yeri olmadığını bunun sınavı için burada olduğumuzu bileceğiz. Dolayısıyla evladını hafız yaptın. Çok güzel ulemadan dualar aldırdın. Bir imam azam geliyor haftaya. Zannettiğin an yanılırsın. Senin ruhun teslim etmeden veya o bu dünyadan gitmeden evlat imtihanı bitmeyecek. Mal imtihanı bitmeyecek. İbadet imtihanı bitmeyecek. 80 yaşında insan tam 60 senelik karısını boşayabilir mi? Boşayabilir. Boşayabilir. Evlilik böyle bir şeydir. Ha? 80 yaşında tam 70 senedir namaz kılan biri namazı bırakabilir mi? Bırakar. Hayat böyle bir şeydir. O zaman biz hayatı direksiyon başında geçirdiğimiz 24 saat gibi algılayacağız. Direksiyonda ne zaman dalgın uyuyabilirsin? Araba gidiyor, sen direksiyondasın, şoförsün hiçbir zaman. Dünyayı şöyle keyif süreceğin, bir yer gördüğün zaman bile bile tuzağa doğru gidiyorsun demektir. Dünya olduğu gibi imtihandır. Şeytandan kurtuldun. İstiaze ederek, ayetel kürsü okuyarak nefsin var. Ondan da kurtuldun. Eşin var, çocukların var. Onlardan da kurtuldun. Etrafın komşuların var. Ya dağ başına çekildim, devlet var. Jandarmayla sürdün seni oradan. Yani... Ölüp toprağın altına imanla temiz bir kalple gitmeden garantide bilmemeli insan. 2 üç, esasen ne kadar salih amel? O kadar cennet, o kadar Allah'tan rıza, o kadar Allah'tan mağfiret diye bir mantıkla iş yapacağız. Beş vakit namaz doğru Allah'ın emri o. Ama nafile namazı, evvabin namazını, kuşluk namazını kıl. Niye? Salih amel biriktir. E annemin babamın ihtiyaçlarını gördüm. Faturalarını ödedim. Hastaneye de götürdüm. Onlar da tamam oğlum bir ihtiyacımız kalmadı dedi. İki gün sonra bir daha gitti. Salih amel değil mi? Bu salih amel. E biriktir kardeşim zararı mı var? Fazla paranın zararı olmuyor da fazla ibadetin niye zararı olsun? Fazla salih amelin niye zararı olsun? Diye bakacağız. Ve dördüncüsü şeriatın yaşandığı bir yerde şeriatı yaşayan bir Müslüman olacaksın. İçi boşaltılmış bir kuş olamazsın sen. Evet şeriatı yaşayan bir toplum bulamadım. Mücadelen belli oldu senin işte. Sen yaşayabildiğin kadar yaşayacaksın. Ve yaşanması için, toplumun o olması için son nefesine kadar hiçbir şey yapamasan da her şeyi yapmak için hazır olacaksın. Bitti, sen kazandın. Peygamberler bile şeriat getiremediler ki. Yüzde yüz şeriat, Musa Aleyhisselam'dan sonraki peygamberler yavaş yavaş getirmeye başladılar. İnsanlık şeriata böyle birkaç kişiyle evet demek için bile kaç bin sene geçirdi öyle kolay bir şey değil o parti kuralım dernek kuralım 2 gün sonra da şeriatı getiririz böyle bu kadar ucuz değil bu bu ömür ister nesil ister nesil Ebu Bekir radıyallahu anh yüzde yüz peygamber aleyhisselamdan şeriatlı bir medeniyeti miras aldığı halde bir sürü sorun ondan sonra çıktı Şeriatı güçlendirerek yaşattı. Ömer öyle yaptı. Osman öyle yaptı. Ali öyle yaptı. Herkese görevler düştü. Osmanlı hilafeti, Osmanlıların elindeki hilafet giderken şeriat tam değildi zaten. Tam olsaydı Allah o nimeti geri almazdı. Onlar da mücadele ediyorlardı, bitirememişlerdi. Bize ne kaldı peki? Hem enkazı yeniden toparlamak, hem de... Allah'ın izniyle şeriatımızı tam yaşamak. Böyle bir toplum için mücadele edeceğiz. Şimdi eşler, eş adayları birbirleriyle görüşürken ne karar verecekler? Şeriat. Şeriat üzere yuva kuracağız. Fren sistemimizi şeriat oluşturacak. Mubahlarımız şeriat dairesinde olacak diyecekler. Allah da onlara yardım edecek. Ve beşinci olarak da bu dünyada bu tevhid İbadet, gayba iman. Bu üç şeyin iyi bir şekilde oturması için insanda o insanın dünyayı fani ve geçici bilip zamanı iyi kullanmasıyla mümkündür. Zamanı ne kadar iyi kullanabiliyorsa insan ve bu dünyayı ne kadar geçici, fani biliyorsa pratikte lafla değil. Zaten babası öldüğü için herkes biliyor dünyanın fani olduğunu. O kadar Yukarıdaki dört maddeye dikkat eder. Zamanı israf eden, dünyada sanki iki üç sene garantik alacakmış gibi yaşayan kimse dünyaya aldanma sözüne inanamaz ki, inansa da yerine getiremez ki gibi. Ve burada Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirerek kulluk ve bu dünyada varoluş gayemizi küfür blokunda değil iman grubunda Hizbullah tarafında kalışımızı pratik bir şekilde nasıl canlı tutacağız? Yani ben birey olarak ne yapacağım dersek her şeyden evvel bir ilim sahibi olacaksın. Allah senden ne istiyor? Peygamber aleyhisselam ne gösterdi? Bilgin olacak. Bir ilmuhal bilgisini en azından bileceksin. Ayda bir saat de olsa istikrarlı bir şekilde ayda bir saat ama senede 12 defa garanti güzel bir Kur'an dersine, tefsir dersine gidiyor olacaksın kadın veya erkek. Bir Riyazus Salihin ders halkan muhakkak olacak. 2 Allah Allah ne demekse senin için emri de o demek olacak. Bu kadar. Allah ile ilgili bir rakam çiz bakalım dendiğinde deli misin ne rakamı? Allah'la ilgili rakam olur mu? Rakam olmaz Allah'la ilgili. Diyorsun değil mi? Mümin böyledir. Allah'ın emri sabah namazı. Şimdi buna bir rakam çiz. Hayatının yüzde kaçı sabah namazı? Sabah namazına rakam olmaz demek zorundasın. Neden? Çünkü emir Allah'ın bundan şüphen yok. E Allah'ı sen sınırsız seviyorum sayıyorum diyorsun. Sabah namazına 5 milyon 700 bin diye bir puan verdin. Ne puanı ya? Allah kimse senin gözünde emri de o olacak. 3. Allah'ı ne emrederse etsin seveceksin. Kerhen namaz kılamazsın. O çocuğun işi. Kerhen oruç tutamazsın. Kerhen cihad edip şehit olamazsın. Cihad edersin de şehit olamazsın bu sefer. Sevgin kadar Allah'ı sende bulacaksın. Bildiğin, saygın gördüğün, sevdiğin Allah. Sana tesir eden Allah olacak. Ve yapamıyor olsam bile Allah'ın emirlerini yapmaya hazır olacaksın hep. Buradaki hazırlığı melekler anlarsan merak etme. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir mümin, bir ibadeti senelerdir hep yapıyordu. Hiç aksatmıyordu. Sonra hasta oldu veya benzeri bir engel oldu. Daha yapamadı onu. Melekler onu yine yapıyor diye yazmaya devam ederler. Niye? Çünkü Allah biliyor ki bu kuluma yatakta felçli pozisyon vermeseydim bu kul bunu yapacaktı. Bitti. Bizim için önemli olan, kurtarıcı olan, yapamasak bile yapmaya hazır potansiyel aday olarak bekleyeceğiz Allah'ın kapısında. Ve beşinci noktamız iş yapan mümin olacağız. Konuşan mümin değil. Yaptığımız iş kesinlikle Allah'ın işidir, şüphesiz. Yani şeriatıdır. Ama bizim hedefimiz iş yapan mümin olmaktır. Konuşan mümin değil. Bana tweet attılar, ben de ona tweet attım. Ne oldu? İslami hizmetler yaptım. Git oradan Allah aşkına ya. Git oradan ya. Bir hastalık örnek vereyim. Elhamdülillah Rabbim lütfetti elli senedir daha da fazla bu topraklarda hafız olarak dolaşıyorum. Tavaf ettiğim, tavafa gittiğim anlar dahil yolculuğum Kur'an okurum elhamdülillah. Benim böyle olduğumu da Rabbim riyadan muhafaza buyursun bilen arkadaşım Telefon ediyor. Hocam selamünaleyküm ve aleykümselam. E, biz filan arkadaş için hatim kararlaştırdık. E, sana 500 yazdık. Hay Allah razı olsunlar. Ben de Kur'an'la buluşmuş oldum böyle. Niye bana yazıyorsun siz 500? Kaç kişiyi yaptınız? E, 10 kişiyi yazdık. E, sen niye okumuyorsun? E, bana cüz dağıtma görevi verdiler. Ya o şeytanı ben gidip minada niye arayayım ya? Bak şeytan nerede şimdi işte. Hayır! Hayır! Bu kadar basit göremeyiz. Biz iş yapan adamız. Başkasını iş üreten adam değiliz. İşletme firması değiliz biz. İşçiyiz. Allah'ın işçileriyiz. Ve yaptığımız bir başka altıncı işimiz yaptığımız işin eriyip gitmesine karşı tedbirli olacağız. Ne demek bu? Aa, başta küfür Neuzi billah dinden çıkmak olmak üzere pek çok şey servet götürüyor. Servet götüren hastalıklar var. Kul hakkı nasıl ödenecek kıyamet günü? Namazlarla. Kabe'de kıldığın namazlarla yaptığın umrelerle verdiğin sadakalarla ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Büyük dağlar gibi, Tuha'ma dağları gibi, yani Arap Yarımadası'nda bir dağ, büyük dağın adı, sevaplarla gelecek insanlar kıyamet günü bazen, bazı insanlar, hiçbir şey kalmayacak onlara. Bu almış götürmüş, bu almış götürmüş. Bit. E bu hep, yani götürüyor. İman, maazallah gitti mi gidiyor ayrı bir mesele. Ama müminsin. Bir de enayice yaptığın bir sürü ibadetleri veriyorsun başkalarına. Gıybet ettiğin için, dövdüğün için, çaldığın için her neyse. Ve yani koruma tedbirlerinde olacak. Ve yedinci maddemizde madem, madem bu şekilde inandın sebat etmeyi de bir iş olarak göreceksin. Yapmakla beraber sebat etmekte var. Çünkü saman alevi gibi bir heyecan istemiyor Allah. Volkan gibi yürek istiyor. Ve son noktamızda kendindeki bu güzelliklerin 7 milyar insanda olmasını isteyeceksin. 7 milyar insanda. Yani Allah'a davet eden biri olacaksın. Yani güzellikleri konuşan biri olacaksın. Yapacaksın, yaptırmaya çalışacaksın. Bu bahsettiğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de Asr suresinde iki satırda özettir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم illa zelin amenu ve amelu salihati ve tavasau bil hak ve tavasau bis sabr. Sadakallahul azim. Bunun özeti budur. Onun için İmam Şafii rahmetullahı aleyh ne demişti? Kur'an hiç inmeseydi Asır suresi inseydi sadece yeterdi hidayet olarak. Haşa niye fazla indi demek istemiyor herhalde. Yani o kadar derin manalar var. O kadar derin bir dünya var Asır suresinde. Bir alim bize Asır suresinin tefsirini yazmaya kalksa, bu manada bize dersini yapsa herhalde ona ciltler dolusu, saatler dolusu vakit gelir. Evet, neyi konuştuk? Biz mümin grupta kaldık, Hizbullah'ta kaldık. Elhamdülillah. Bu istikamet üzere olmamızı gerektiriyor. İstikamet üzere olmak, Allah'ın emirlerine sarılmak demektir. Bu emirler tevhiddir, ibadettir, gayba teslimiyettir. Bu mantığı nereden tutarsak tutalım, ciddiyetimizi ve bizim ne kadar samimi olduğumuzu gösterecek. Gevşekliğimiz ya ayıba mal olacak, ya ibadete mal olacak, ya da tevhidimize mal olacak. Bunlardan törpülenme nedeni olacak. Hangisine mal olursa olsun, cennetimize mal olur o. Allah göstermesin. Bu sebeple müminin hayatında ikinci sınıf bir iş yoktur. Çünkü Allah'ın nazar etmediği bir işi yok müminin. Bu ruhla, bu heyecanla ibadet ettiğinde mümin biiznillahi teala dünya hayatının hiçbir meşakkati, iblisin hiçbir projesi Hiçbir nefis arzusu onu cennetinden uzaklaştıramaz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ve